Boş. Yaşam için teknoloji. Merhaba. Dünyada sadece Van Gölü'nde yaşayan inci kefali balığının üreme göçü başladı. Van Gölü'nün endemik türü olan inci kefali balığının av yasağı da göçle beraber 15 Nisan'da başlamıştı. Yasağın başlamasının ardından balıklar Van Gölü'ne dökülen 12 akarsuya doğru üremek için akın etmeye başladı. Yaklaşık 3 milyar balık yumurtalarını bırakmak için akarsulara adeta uçarak... Göç ederken görsel bir şölenle birbirleriyle yarışıyorlar. Balıkların bu göçünü izleyenlere de görsel bir şov sunuyor bu. Balıkların göçünün en iyi izlendiği yer Muradiye ilçesindeki Bendimahi Çayı'na akın edenler piknik yapıyorlar. Hem de saatlerce balıkların muhteşem göçünü hep birlikte izliyorlar. Göçü izleyenler balıkların yumurtalarını bırakmak için verdikleri mücadelenin kendilerini çok etkilediğini belirterek özellikle üreme döneminde balıkların avlanmamasını istedi. Birinci derecede doğal sit alanın niteliğinde olduğu yargı kararı ile sabit olan Alakırçay'ı üzerinde HES projesi yapılmasına olanak bulunmadığına dikkat çeken mahkeme Dereköy Regülatörü ve HES projesi hakkında verilen dava konusu ÇED olumlu kararına da hukuka aykırılık bulunmadığına hükmetti. Açıklanan nedenlerle dava konusu işlemin iptaline karar veren mahkeme yargılama giderlerinin de davalı Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'ndan alınmasına kararlaştırdı. ÇED olumlu raporunun iptali için mahkemeye başvuran Antalya Dostları Derneği'nin avukatı Tuhan Çiftçi, daha önce de Dereköy HES projesiyle ilgili Çevre ve Şircilik Bakanlığı'nın verdiği ÇED olumlu raporunun iptali için Antalya 3. İdare Mahkemesi'ne dava açtıklarını, ancak derneklerinin yasayla kurulan bir meslek örgütü olmaması gerekçesiyle davanın reddedildiğini hatırlattı. Bunun üzerine Danıştay'a başvurduklarını kaydeden çiftçi şöyle konuştu. Danıştay 14. Dairesi mahkemenin verdiği kararı bozdu. Bunun üzerine Dereköy HES ile ilgili çet olumlu raporunun iptali içine açtığımız dava Antalya 3. İdare Mahkemesi'nde kabul edildi. Yargılama sonunda mahkemenin çet olumlu raporunu iptal ettiğini belirten çiftçi şöyle devam etti. Mahkeme, anayasanın 63. maddesindeki devlet, tarih, kültür ve tabiat varlıklarını ve değerlerinin korunmasını sağlar, bu amaçla destekleyici ve teşvik edici tedbirler alır şeklinde hükümlere atıfta bulunarak, Bir kısmı birinci derecede doğal sit alanı olduğu yargı kararıyla sabit olan Alakır çayında HES yapılmasına olanak bulunmadığına hükmetti. Antalya'nın Finike ilçesinde yer alan Kızılcık Yaylası'nda bir mermer ocağına verilen maden arama izni belgesi Antalya 2. İdare Mahkemesi'nce iptal edildi. Karar temiz eden firmanın maden ocağında faaliyetini sürdürmesi için mahkeme kararının yürütmesinin durdurulma talebi Danıştay tarafından reddedildi. Cumhuriyette yer alan habere göre Sedir ve Kızılçam ormanlarının bulunduğu ve yabani hayvanların yaşam alanı olan bölgeye Bartu Mermer firması için Şehir ve Şehircilik İl Müdürlüğü'nün Çet Gerekli Dildir raporu ile Orman ve Su İşleri Bakanlığı'nca Maden izni belgesi verildi. Toroslar ve Akdeniz Kıyıları Çevre Derneği Taş ocaklarıyla Mücadele Platformu sözcüsü Ali Ulvi Büyük Nohutçu Valilik ve Bakanlığa karşı eğilik Köylü'nün de müdahil olduğu bir dava açtı. Antalya 2. İdare Mahkemesi'ne açılan davada firmaya verilen rapor ile maden izin belgesinin iptali istendi. 2015 Haziran ayında bölgede inceleme yapan bilirkişi heyeti ekolojik hassasiyetler dikkate alındığında ÇED raporu hazırlanmasının gerekli olduğu yönünde bir görüş bildirdi. Bu alanda çalışma yapılmadan önce endemik nadir ve nesli tehlike altında olan türlere dair tespit yapılmasını gerektiğine dikkat çeken heyet Faaliyet tamamlandığında arazinin islahına ilişkin projede rehabilitasyon ve onarım faaliyetlerinin yetersiz, teknik uygulama düzeyi ve çerçevesinden uzak olduğunu dile getirdi. Heyet firmanın proje tanıtım dosyasında mevcut taş ocağı işletme faaliyeti için olası çevresel etkilerin yeterince irdelenmediğini belirtti. Mahkeme Ekim 2015'te hem ÇED gerekli değildir kararını hem de maden izin belgesinin iptaline hükmetti. Karar davalılar Antalya Valiliği, Orman Genel Müdürlüğü ve müdahil Bartu Mermer firması tarafından Danıştay'a temiz edildi. Firma açıkça temiz süresinde mermer ocağındaki faaliyetleri sürdürebilmek için mahkeme kararının yürütmesinin durdurulmasını istedi. Danıştay 14. dairesi ise çet gerekli değildir kararı ve maden izin belgesinin iptaline yönelik Antalya 2. İdare Mahkemesi'nin kararının yürütmesinin durdurulması istemini oy birliğiyle reddetti. Böylece Danıştay 14. dairesi temiz dilekçesinde ileri sürülen nedenlerin idari mahkemesince verilen kararın yürütmesinin durdurulmasını gerektirecek nitelikte görülmediğini ifade etti. Dolayısıyla dava süreci devam ederken böylece taş ocağı da devam edemeyecek. Bu şekilde doğanın korunmasına yönelik tedbiri kararların uygulanmasının ne derecede önemli olduğunu bir kez daha görmüş oluyoruz. Yeşil ve barış dolu bir gezegen dilekleriyle esen kalın. Gezegenin geleceği. Günlük çevre ve ekoloji haberleri. Hazal Levent'ten Uygar Özesi Sadece bugünkü değil, gelecekteki yaşamımızı da iyileştiren teknolojiler üreten boş gezegenin geleceği programını sundu. Bosch, Yasamichin Technology. Waar is that driving music man? Waar is that driving music? Where is that driving music man? Who used to wear our man? Who used to wear our man?